Ödümünün 15. yılında Bilge Karasu. 24.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor ve bir süredir devam ettirdiğimiz bir ölümünün 15. yılında Bilge Karasu köşesinde bu akşam yayınımızda Cüneyt Türel'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Bilge Bey'le ilgili olarak bu teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür önemli çünkü ediyorum. bizim için sizi bu vesileyle ağırlıyor olmak radyoda. Öncelikli olarak Bilge Bey'le ilk tanışıklığa gidecek olursak neler hatırlıyorsunuz neler anlatmak istersiniz? Ee, oldukça eski. Ee, e, Troya'da ölüm vardı e, kitabının yayınlandığı döneme rastlar ki bu işte 1963 o yıllar ya, ya bir yıl e, sonra ya da o yıl desem e, yanılmam herhalde. E, ondan önce... E, Belki şunu söylemek daha doğru o o sıralar biz bir tür e, yeni kapı tarikati gibiydik öyle bir e, dönem e, yaşanmıştı e, 60'lı yılların başında hatta 50'li yılların sonlarından itibaren diyebiliriz yeni kapı e, şimdiki yeni kapı değildi e, kendine göre çok alçak gönüllü kahvelerde oturulur kitaplar okunur. Ee, buluşulur üniversite öğrencilerinin e, adeta e, ikinci bir kantini gibi yaşanan bir hayatı yeni kapı ve tabi herkes e, bütün e, okuduklarını yeni okuduklarını özellikle herkes e, birbirine tavsiye ederdi. E, bu dönemin e, en önemli e, e, o zamanın yeni kapı grupları. Onat Kutlardı, Doğan Hızlandı, Ergin Ertem'di ve daha niceleri adlarını saymadıklarım beni bağışlasınlar şimdi. Çoğu da ne yazık ki şimdi aramızda değil. Bir gün yanılmıyorsam Doğan Hızlan yahu çocuklar şu kitabı okudunuz mu gibilerinden bir öneride bulunmuştu. Çoğumuz da tabi okumamıştık henüz. Ben okuduğum zaman çok şaşırdım. Yani ben bir edebiyat düşkünüydüm ama edebiyata o kadar da derinliğine girmiş biri de değildim. Hala da öyleyim zaten. Ama rastladığım şimdi o, o, o günlerde o günlere kadar okuduğum ki ben o, o sıralar biraz Faulkner hayranıydım e, de bir Faulkner çevirmeni olarak e, belki de belli bir ölçüde ondan da etkilenerek e, bir e, adeta bir Faulkner yapıtıyla karşı karşıya kaldığımız sandım ve bir, bu vesileyle işte Doğan böyle Doğan bu konuları görüştüğümüz Hı. sırada e, sana ilginç bir şeyim var önerim var yakın bir zamanda Bilge gelecek İstanbul'a e, istersen onunla da bu konuyu konuş demişti bana. Benim Bilge e, Karasu'yla tanışmam böyle oldu e, o sıralar genç e, mesleğin başında bir tiyatrocuydum. Ee, yine sanıyorum e, bir oyun çıkışında e, doğanızdan rastladığımda e, yanında biri vardı. Ve e, işte geldi deyip e, sözünü ettiği insanda beni tanıştırdı. O da Bilge Çok güzel. Peki buradan bir dostluğa nasıl gidildi, neler oldu? Ee, tabii... E... Benim bütün bilgiç ve tutumsuz e, övgülerimle, öykü <gülüyor> e, övgü kitabıyla ilgili olarak e, e, dostluğumuz oluştu e, diyebilirim. E, malum tiyatrocular turne yapar. Evet. E, genellikle de bu turneler öncelikle Ankara ve İzmir gibi olur. Bilge Ankara'da yaşıyordu. E, ve ben... E, Herhangi bir turnede Ankara'ya gittiğim zaman mutlaka Bilge'ye haber verirdim. Ya gelip oyunlar seyretmesini ya da oturup en azından bir kahve içmemizi teklif ederdim. O sırada Tunus Caddesi'nde oturuyordu galiba Bilge annesiyle. Kedileri vardı. Hatta yani en önemlisi bir kedisiydi ki o. ...onun neredeyse hayat arkadaşıydı. Bilge... ...zaman zaman o da... ...beni çağırırdı. Biz evde oturur konuşurduk... ...ya da bir kafede... ...bir kahve içerdik vesaire. Ama bu, bu bir süre sonra... ...haberleşmelere... ...mektuplaşmalara falan... ...yayıldı. İstanbul'a... ...geldiği zaman... ...o da aynı... ...davranışta bulunurdu. Hatta zaman zaman lütfeler bizde kalırdı. İşte o bizde kaldığı sıralardan birinde benim anlattığım bir kekola yengeç hikayesi, yengece övgü öyküsüne neden olmuştu. Kısmet müfesinde yanılmıyorsam o öykü yayınlandı yani kitabın içinde yer alır. Dediğim gibi yazışmalar buluşmalar şeklinde devam eden bir dostluk ta ki onu kaybedinceye kadar. Peki bu dostluğu temelde pekiştiren ve bu kadar uzun erimli olmasını sağlayan şey neydi karşılıklı olarak Cüneyt Bey? Bilmiyorum. Belki yani dostluğun bir kimyası vardır. Bu, hı hı. bu kimya karşılıklı alışverişlere dayanır. Bazı sorgulamalara dayanır. Bu bazı ortak e, görüşlere dayanır, düşüncelere dayanır. Ben daha çok sorgulayan biriydim açıkçası. Bilge çok e, çok e, sakin ve çok sabırlı bir insandı. Ben çok e, ona göre oldukça genç, atak, e, sabırsız. Ve e, boyuna soran biriydim. E, sanıyorum e, bu şu ya da bu biçimde bu, bu e, edebiyata ilişkin, sanata ilişkin, yaşadığımız günlere ilişkin ki o günler yani 60'lı yılların e, ortasından... E, Bilgeyi kaybettiğimiz zamana kadar aslında hiç dinmedi, sorunlar hiç e, durulmadı, derinlikleri hiçbir zaman e, belli bir düzleme gelmedi. Ve e, tabii e, bütün bunlar e, bilgenin de e, üzerinde düşündüğü şeylerdi. İşte bunlar üzerine e, yaptığımız rastlaştıkça, buluşabildikçe e, konuşmalar ve tartışmalar şeklinde sürüp giderken e, yani bilge bir, e, bir anlamda benim kendi payıma e, sohbet etmek için özlediğim en önemli, en e, değerli e, varlıklarımdan biriydi ama o benim için ne düşünürdü doğrusu isterseniz bunu çok bilmiyorum. Ama hissettebildiğim kadarıyla benim hırçınlığım, benim sorgulama şeyim, tutkum onun da fazla onun da fazla rahatsız etmiyor olmalıydı ki biz kimi zaman yazışmalar şeklinde yani Kısa mektuplar halinde ama sorular ve cevaplar şeklinde süren mektuplaşmalar ve kabil olduğu kadar e, fazla buluşmalar şeklinde süren bir şeydi. E, bu arada İstanbul'da tabii sonra Ankara'dan İstanbul'a gelmiş olan hele son yıllarda e, müşterek dostumuz onu da kaybettik ne yazık ki e, sevgili Füsun evet, Akatlı aracılığıyla da evet Füsun aracılığıyla da ee, çok daha aha, verimli hale gelirdi. Nitekim e, en son e, buluşmamız e, yine Sun'un evinde olmuştu. Bilmem siz bilir misiniz ama e, okurların bildiğinden çok e, emin değilim. Bilgi aslında çok... E, ...özel ve ciddi bir tiyatro düşkünüydü. Evet, onu sizinle dışarıda yaptığım sohbette... ...öğrenmiş oldum. Ee, ve bana son söylediği... ...yine Füsun'un evinde... E, ...ki bu hastalığı... E, ...hakkında e, biz bir şeyler biliyorduk ama... E, ...sanki Bilge bilmiyormuş gibi davranıyor... ...ve genellikle de o konu hiç konuşulmuyordu... ...ve... O vesileyle buluştuğumuz zaman Füsun evinde, işte Bilgeyle buluşalım, görüşelim. Biz kendi aramızda bunları konuşuyorduk zaten. Bu rezil hastalık Bilgeyi bize bizden uzaklaştırır mı acaba kaygısıyla yaşadığımız günlerde onlar. Bilge'nin bana tiyatro konusunda çok özel çok o, spesifik çok o, teknik e, sorular yönelttiği sırada e, ya nedir senin derdin sen yani bir genel sanat yönetmeni falan mı olacaksın bir yere <gülüyor> diye e, e, e, espri yapmıştım cevaben yok ben aslında şimdiye kadar tiyatro yazmadığıma çok üzülen biriyim demişti <gülüyor> E, bu vesileyle e, onu da e, söylemeden geçemeyeceğim e, bilge e, aslında iki tane e, metin yazdı bir tanesi e, çeşitlemeli korku diğeri de sevilmek İkisi de Türk dilinde çıkmıştır bir tanesi e, de ayrıca sevilmek sonra kısmet e, bahçesi kitabında e, kısmet bıfesi pardon kısmet bıfesi kitabında e, ...yer aldı. Ee, bu... ...iki metin... E, ...onun aslında tiyatroya... yaklaşımının e, ön, ...öncülleriydi bence. Ee, i̇lginçtir. Çok ciddi bir müzik... ...bilgisine ve müzik sevgisine de... ...bağlı bir insan olduğu için... Bunu, ...buna buna özellikle... ...sahip bir... E, ...yazar olduğu için de... E, ...yazdığı metinleri... E, ...adeta... E, bir partisyon düz, biçiminde o metotla o, yazardı. E, gerek e, kısmet büfesindeki e, çeşitlemeli korkuda gerek sevilmekte e, kişiler sesleriyle anılırlar. Yani tenor, bariton, bas, soprano, alto gibi. Hı hı. Ee, çeşitlemeli korkuyu beş ses üstüne yazdı evet, zaten. Evet. Evet. Öteki de yani sevilmekte tenor, bariton ve soprano olarak düşünülmüş bir şeydi. Yani adeta Bilge sahne için bir hazırlık yapıyordu. Evet çok şanslıyız ki her ikisinde yer aldığınız için sizinle bunları konuşmak şansımız var şu anda Açık Radyo'da. Önce evet çeşitlemeliyiz... şanslıyım gerçekten. Biz de çok şanslıyız size bu anlamda ulaşabilip dinleyicilerimizle bir araya getirebildiğimiz için önce çeşitlemeli korkuyla başlayalım. Nasıl bir süreçti, nasıl karar verdiniz, nasıl bir çalışma düzeni oluştu? Evet. 70'li yılların ortalarındaydık... ...74 ya da 75 yılları olabilir... ...ben yine bir tür Ankara turnesinde... ...bilge'yi aradığımda... ...buluştuğumuzda bana böyle bir metnin olduğunu... ...ve bu metnin... ...gerçekleşmesi için ne yapabileceğimiz... ...konusunda bir soru yöneltmişti... Yani nerede yapılması gerekiyor eğer İstanbul'da yapılacak olursa biz, biz bunu İstanbul'da çözeriz. Yani arkadaşlarımız var buluşuruz çalışırız vesaire. İlk çalışmaları diğer seslerin diğer karakterlerin olmadığı bir ortamda. Yanılmıyorsam ilk kez Gürer Aykal ben Bilge öyle bir konuşmada oluşturmuştuk. Sonra İstanbul'da buluş İstanbul buluşmalarımız e, değerli müzisyen vestici, müzikolog müzik adamı e, İlan Osmanbaş'ın evinde e, oldu. Biz, ben de o sıralar yakın bir yerde oturuyordum zaten Nişantaşı'nda. E, benim e, kader arkadaşlarım o zamanki eşim e, Tijenpar İlhan e, ...Daşar Sabuncu, Candan Sabuncu... ...ben ve... E, ...bir sesi... De, ...olağanüstü sesi olan... ...zaten olağanüstü bir tenor olan... ...bence İlhan Osmanbaş... ...üstlenerek... E, ...Aykal'ın yönetiminde... E, ...ciddi sayılabilecek ve... ...böyle bir şey için... ...uzun sayılabilecek bir çalışma yaptıktan sonra... ...stüdyoya girdik... E, ...ve bir arkadaşımızın stüdyosunda... E, ...bence... Bu çok ünik, çok benzersiz işi gerçekleştirdik. Tabii Bilge ile beraber. Peki Bilge Bey dinlediğinde neler söyledi, nasıl etkilendi? Ee, Bilge duygularını çok belli eden bir insan değildir. Ee, ama e, gözlerindeki çakmaklardan ve yüzündeki o e, pos bıyığının altındaki... E, Kırık gülüşünden bu işten mutlu olduğunu anlamıştım ben. Şu da çok kıymetli geliyor açıkçası Cüneyt Bey çeşitlemeli korku ile ilgili olarak. Şöyle bir hedefiniz yoktu değil mi? Yapalım bu bir kasete olsun işte dağıtıma girsin ya da şurada yayınlansın burada yayınlansın gibi bir hedef hayır. yoktu değil mi? Hayır. Sadece istediğiniz için mi yaptınız? Hayır, hayır tamamen öyle. Ee, uzun süre zaten yapanların elinde kaldı bu. Evet. Ben Bilge'nin başkalarına yani baksanıza şunu dinlesenize falan dediğini de sanmıyorum ama bir süre sonra öyle özellikle Bilge'yi kaybettikten sonra bunun gömülü kalmaması gerektiğini düşündüm ben şahsen ve elimdeki şeyi metni çoğaltarak bu işlerden anlayan pek çok insana verdim ve Hepsinin büyük övgülerini aldım. Yanılmıyorsam siz de sahipsiniz ona. Evet sizin ve Mustafa Aslan sayesinde biz de o hem metne sahip olabildik hem de aynı zamanda ses kaydına sahip olabildik. Ve birkaç kez de yayınladık. Belki program bitmeden yani bu seri bitmeden bir kez daha dinleyicilerimize aktaracağız. Belki işaret etmekte yarar var. O metnin e, yazılış şekli de çok ilginçtir. Evet. Ve e, Kısmet Nüfesi e, kitabının e, sonunda e, onun nasıl bir sözel partisyonun nasıl yazıldığı konusunda da e, çok özel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Böyle başka bir örnek var mı? Ben, ben görmedim. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Peki, e, Şeye gelince, e, sevilmeye gelince... Sevilmek de Türk Dil Kurumu'nun Kurumu dergisi olan Türk Dilinde yayınlandığında e, radyoda e, yayınlanmış. O da aynı şekilde e, müzik terimleriyle e, yazılmış bir metindi, e, yani esleriyle şeyleriyle e, müzik müzik terimleriyle diyeceğim yani Largo Largo dezato işte andante bilmem şu bu vesaire gibi şeylerle yazılmış terimlerle yazılmış bezenmiş bir metindi Bilgenin vefatından sonra ben adeta onun tiyatroyla ilgisini ama direkt ilgisini, tabii dolaylı ilgisi vardı, olmaması da mümkün değildi. Ama direkt ilgisini, doğrudan ilgisini e, öğrendikten sonra adeta ben onu bir vasiyet olarak e, algıladım ve e, 2000 yılında biz Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda bu oyunu sahneye koyduk. E, e, bu oyun sahnelendiği zaman e, öyle sanıyorum oyunu izleyen pek çok kişinin, Bilge'nin tiyatroyu yazmamış ya da yazamamış ya da yazmaya vakit bulamamış olmasından ötürü cidden hayıflandılar. Peki, Sevilmek size aynı zamanda ödül de getirdi. Bunu bir kenara koyarak konuştuğumuzda, evet, Bilge Bey'in tiyatro yazmamış olmasına ciddi olarak hayıflandık. Peki, olumsuz eleştiri aldı mı Sevilmek? E, evet, e, bir dergide e, bu metnin e, sadece radyo için ve... E, insan seslerinin e, e, müzikal bir biçimde e, gerçekleşmesi için yazılmış olduğu doğrultusunda e, çok sert bir yorumla bir e, genç arkadaş. E, Bilge'yi çok iyi bildiğini bildiğim ve e, Bilge Karasu'ya da özel bir e, düşkünlüğü olduğunu bildiğim bir edebiyatçı arkadaş e, bana biraz çıkıştı. Bu metin tiyatro için değil, niye bunu sahneye çıkardınız diye. Ama ben e, ona sonra e, cevaben bu Bilge ile birlikte yaşadığım bu tiyatro ile ilgili özlemini, isteğini e, dile getirdiğimde bunun böyle olması gerektiğini e, anlattığımda İkna ed edip edebildiğimi sanmıyorum Ama ben yaptığımdan pişman değilim Ayrıca Duygu Sağroğlu Olağanüstü bir dekor yapmıştı Buna eğer Bilge onu görseydi Ayrıca çok mutlu olurdu sanıyorum Işıl Kasaboğlu'nun Oyunu yorumlaması da Çok çok güzeldi Bence Bilge yine de tiyatro yazdı sayılır Evet Evet orada tuhaf bir şey de var yani Duygu ile bir yakınlıkları söz konusu olmamakla birlikte estetik çizgi ve hayata bakışa baktığımızda da çok yakın bir noktada durduklarını da söyleyebiliriz herhalde. Bu iyi buluşmanın nedenlerinden biri de bu dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Peki belki de Cüneyt Bey bir de radyo versiyonunu yaparız burada açık radyoda. Neden olmasın? Çok, bu seri çok... tamamlanmadan sizin sayenizde belki bunu da başarmış oluruz. Benim için zevk olur. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Bilge Karasu aramızda ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ee, yani güzel bir kitaptı. Yeterli konusunda düşüncelerim var. Nitekim hı hı. bu yakınlarda galiba bir kitap daha çıkarılması... Hazırlıkları içinde e, e, insanlara bilge e, kara konusunda e, düşündüklerini yazmaları için aslında sınırlı yerler verdikleri için herkes belli izlenimlerini aktardılar kısa e, diyelim ki bir buçuk iki sayfalık hadi diyelim en fazla üç sayfalık yazılar halindeydi bunu, bu bilgeyi anlatmak için yeterli değil ancak bazı lekeler bazı fırça darbeleri haline gelebilir ve o, o darbelerde birleştiği zaman ortaya bir portre çıkmıyordu o kitap için bunu söyleyebilirim gerçi Füsun o kitabın editörlüğünü evet. yaptı ama Füsun'un da fazla mutlu olduğunu sanmıyorum çünkü o kitabın yöntemi doğru değildi galiba. Hı hı. Kendi bölümümüzle ilgili neler söyleyeceksiniz? Benim bölümümle ilgili ben de o kısıtlama içinde iki şey aktarabilmiştim. İşte bu yengece övgü öyküsünün oluşmasını biraz aktarabilmiştim. Bir de Bilge'nin bence vasiyeti gibi olan o... ...tiyatro... E, ...olayını nasıl... ...var etmeye çalıştığımızı... ...anlatabildim. E, Yengece Övgü... ...övküsü ilginçtir. Bir... ...vesileyle yine İstanbul'da... ...olduğu sırada Bilge... E, ...bize gelmişti ve biz de o sırada... ...Hatice'ninle... Şey, ...Kekova'dan dönmüştük. Ve ben... ...Kekova'da çok ilginç bir şey yaşamıştım. Bir kayanın dibinde... öyküde de bu anlatılır zaten... Böyle işte güneşlenirken bir yengecin bana doğru geldiğini gördüm. Yani çok da aldırmadım. Bir süre sonra yengeç geldiği yerde durdu ve uzun bir süre benimle bakışmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Biz onunla adeta bir ilişki kurmuş gibi idik bence kurmuştuk da zaten. Ben kalktım ve yengeçle kendi kendime konuşmaya başladım Yengeç adeta benim sözlerime karşılık veriyor Bazı davranışlarda bulunuyordu Bazen yer değiştiriyor Bazen bana biraz daha yaklaşıyor Bazen biraz uzaklaşıyor Ama asla geriye dönmüyor Yani suya girmiyor Yani kayanın ortasında duruyordu Ben bir süre sonra sıkıldım Ve tekrar kendi dünyama döndüm Sonra tekrar bu ne oldu buna diye döndüğümde baktım yengeç yerinden kıpırdamamıştı duruyor yine bana bakıyordu. O sırada teknenin miçosu uzaktan görmüş ve benim yengeçle ilişkimin asla farkında olmadığı için e, koşup gelmiş bana zarar vermesin diye ben benim uyuyor sandığı için yengeci elindeki kürek sapıyla. Ben bunu Bilge'ye anlattığımda <gülüyor> böyle bir öykünün çıkacağı aklımın ucundan geçmezdi. Hatta e, bu e, olay aramızda e, işte e, talihsiz bir e, olay adi bir şey olarak geçip gitmişti. Sonra o öykü çıktı. Bence çözüm. Kalmaz bir güzellik tabi öyküyü. Ee, yani ben öyle değilim. Yengec'in öyle olduğunu da hiç sanmıyorum. <gülüyor> Hatta e, yengec'in canına kıyan... E, ...miço'yu bile... ...Bilge... ...benzersiz bir şekilde aktarmış. E, e, Bilge'nin vefatından sonra... ...bir gün Füsun bana... ...e... Bilge'nin terekesiyle Füsun ilgileniyordu kitaplarıyla, Hı. notlarıyla vesaire vesaire. Bir kutu içinde, daha doğrusu bir küçük mücevher kutusu gibi bir şey getirdi. Bu dedi Bilgeden sana kalan dedi. İçine açtım, baktım bir yengeç ayağı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğumuz için. Ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeki Ölümünün 15. Yılında Bilge Karasu köşesinde bu akşam Cüneyt Türel ile Bilge Karasu konuştuk. Ölümünün 15. Yılında Bilge Karasu